Rüknettin'in aynalarda ağladığı kadarı var. Bir mevsimin kıyısından tutarsan Rüknettin, Kura kovalara yağmurlar yağar, Ayak bileklerinden kavrarsan bir harfi, Kalbin şiir olup vadilerini sular. Senin de vadilerin vardır Rüknettin, Kehanetler kurarsın, yağmalarsın kendini, Kurtarıp o yangında ilk önce kalbini, Niyedir? Aynalarda azalır sesin. Doktorum, ben bu kalbimi sarınır örtünürüm. Kış gecelerinde onu yakar ısınırım. Üşürsem helak olacağımdan korkarım. Doktorum, gayya kuyusuna inmek istemem. Bana bir ip uzat. Yağmurlar istemem. Aynaları kırarım, Suretimi istemem. Mevsimler döne dursun, bu dünyayı istemem. Ben, Allah'ı isterim. Ben hep aynalardan geçerim doktor. Aynalar benden geçer. Araftan bir sepet sarkıtırım aşağı. Doluşur içine narin böcekler. Yaşama yeni öğrenmiş kelebekler Üşüşür ben kalbimi sarkıtınca aşağı Ben hep aynalardan geçerim doktor Günahları için ağlayan kim varsa Kanatlarıyla okşar onu melekler Hep böyle midir Kalbin hep böyle yavaş mıdır ruknettim Aynalar sana bir savaş mıdır ruknettim Yarın dudaklarından trenler geçer de, kalbin istasyonunda durmaz mı? Sen hiç satrançta yenilmez misin? Atına binip hep gider misin? Bilmez misin, atından ayrı düşen bir vezir, zehir gibi çoğaltır kanında yalnızlığı ve nihayet şahlar da aynalardan geçer. Bir sen mi kalırsın bu rüyada Ruknettin? Herhalde hep böyledir. Bu dünya sevenlere bir tuzaktır Rukneddin. Buraya kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Konuşmayı unuttuyduk. Hal diliyle söylediydik. Du'a oku duyduk. Yağmur dile Kalbinizi kuşatmaya geldiydik. Hoş geldiniz. Buyurun, işte kalbim. Adımı unuttuğum zamanlarda Rukhneddin'im. Gövdesi ihlal edilmiş bir yetimim. Şu kapıdan buyurun. Az ilerisi kalbim. Benim kalbim bir ıslah evidir doktor. Yetim bir çocuk durmadan azarlanır içinde. Benim kalbim gövdesi ıslah evlerine çakılı bir kuştur. Uçmayı bilmeden ölür kenar otellerde. Kalbim ıslah olmaz bir kuştur doktor. Tıkanır, ölür metropollerde. Bir çiçeği uyandırmak için mi söner bu ateşgahlar? Kaldırmak için mi yeraltını, o derin uykusundan? Kurur bu göl. Ne var ve ne oluyor? Neden türkü söylüyor feslenler? Uzakta biri mi göründü? Biri İncil okurken düşüp bayıldı mı? Bir rüya mı gördü yalnız keşişler? Ne oldu? Adım Rukneddin. Tanışıyor olmalıyız. Bir çay ocağında ya da bir merdiven başında. Sunmuş olmalıyım kalbimi size. Bakın, demiş olmalıyım Henüz avladım onu, İgvan'ın zehrini boşalttığı kuyularda. Yalnız günah parlar zifiri karanlıkta. Ve kuyudan kuyuya bir yol yoktur. Bir avcı tüfeğini doğrulttuğunda, Ay gibi ışıdığında bir aşk. Bir mevsim yönünü şaşırdığında, Hayret etmiş olmalısınız, Kalbim hezarfen misali havalanınca. Korkarım sevgili doktor, bu mektuba kendimi üzerek başlayacağım çabuk büyüyen bir çocuk gibi ceplerimin nerede olduğunu unutacağım önce ve mazi gizlenecek bir yer bulamayacak kendine sonra bir menekşeyi teheccüde kaldırmayı unutacağım unutacağım hangi şehirde durursam yar beni karşılar nerede ölürsem bahtıma idamlar çıkar Gülümseyen bir Arap olacak yüzümün size bakan tarafı. Terk edip gitmelerin ağırlaştığı bir güz olacak öte yarısı. Alnımın dokunduğu yerden savaşlar artacak. Ve bahar giysilerine bürünmüş gelirken kıyamet, Gönüllü mağlupları olacak hayatın doktor. Yarından korkan adam, Ruknettin böyle söyler. Siz doktor, yazabilir misiniz bir gürü yeniden? Alıştırabilir misiniz baharı çürüyen toprağa, kabaran yağmuru yer altına ve bir aşkı ayrılığa yakıştırabilir misiniz doktor? Kanatlarında hüzün ve manolya taşıyan kuşlarla konuşabilir ve trampetimi geri verebilir misiniz bana? ''Ah kalbin Moğolları! Size verecek ne kaldı? Bir kitap olup yandı da o, külünden zehir kaldı. Bir hayal olup uçtu da, gökte melekler bağırdı. Eve dön, eve dön.'' Döndüm ki, şehrin ağrıları üstüme kaldı. Bulvara uzanmış diskotek kızları, süpermarketler, bankalar... Yani toplu insan mezarları Üstüme kaldı Size ne denir ey kalbin istilacıları Barbar denir Bir hayal yıkan denir Alın onu da götürün Bir kalbim vardı Bir ilkokul atlasında gemilerim yandıydı Ceneviz'den geliyordum Elimde mektuplarım vardı Elimde ölü bir kızın sağır saçları vardı. Bir mevsimin ortasında kala kaldıydım. Bakkaldan, manavdan değil, Ceneviz'den geliyordum doktor. O kızın saçlarından geliyordum. Yitirilmiş bir mahkemeden, galiba kendimden geliyordum. Bir güle boyun eğdiren nedir? O aşk değilse, Nedir kalbe çıkartılan tutuklama emri, aşk değilse? Ah, o sığınaklardan yitikleri toplayan ve düşlere vuran gemi, nedir aşk değilse? Size kendimden bahsediyorum doktor. Biraz yağmur kimseyi incitmez. İyi ruhların arasında dolaşan bir gölgeden söz ediyorum acıdan çatlamış kalbi soğuğa dayanıklı kılan bir bilgiden terk edilmiş şizofrenleri kendine çeken vadiden keşişlerin hüznünden ve bir aşk gözünden ayları karıştıran kişinin tababeti ruhiyesinden size kendimden bahsediyorum doktor ben kar yağarken ıslanmam, benim öbür adım rüzgar, uğradığım orman, değdiğim kalp uğuldar. De ki bulunur elbet, iyi bir hal üzere kaybolan kişi.